27. bölüm Allah'ın gözükmesi tecelli Tecelli gözükmek, ortaya çıkmak anlamındadır. Allah'ın tecelli etmesi de Allah'ın gözükmesi veya gücünün ortaya çıkması anlamında kullanılır. Şeyhlerin anlı bir aynadır. Orada Cenabı Hak tecelli eder. Allah Teala bir insanda nasıl tecelli eder? Nasıl gözükür? Bunun delili nedir? Allah Teala şöyle buyurur. Musa tayin ettiğimiz vakitte Sina dağına gelip de Rabbi onunla konuşunca Rabbim bana kendini göster seni göreyim dedi. Rabbi sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak. Eğer yerinde durabilirse sen de beni göreceksin buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince dağı paramparça etti. Musa da baygın düştü. Ayılınca dedi ki, Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana ettim ve ben inananların ilkiyim. Araf suresi 143. ayet Allah bir dağda tecelli ettiğine göre bir insan da tecelli edemez mi? Allah dağ tecelli ettiği zaman dağ parçalandı. Musa da baygın düştü. İşte şeyh dağ yerinde, müritte Musa aleyhisselam makamındadır. Bu ne biçim delil getirme, ne biçim bir kıyastır? Allah Teala dağda tecelli etmedi ki, dağa tecelli etti. Yani dağda gözükmedi, dağa gözüktü. Allah'ın insana tecelli etmeyeceği, yani bu dünyada bir insana gözükmeyeceği yukarıdaki ayette açıkça belirtilmiştir. Ayete aykırı olmasına rağmen farz edelim ki sizin dediğiniz doğrudur ve Allah dağa tecelli etmemiştir de dağda tecelli etmiştir. Siz kendinizi dağa nasıl kıyaslarsınız? İnsan dağa benzer mi? Böyle kıyaslara kıyas maal farık yani ilgisiz şeyleri birbirine benzetmek denir. İnsanla dağ arasında nasıl bir benzerlik buluyorsunuz ki bir ayetin dağ ile ilgili hükmünü insana taşıyorsunuz? Bir an için benzetmenin doğru olduğunu kabul etsek bile varılacak hüküm böyle bir tecelliden sonra şeyhin parçalanıp yok olması olmaz mı? Çünkü Allah'ın tecellisinden sonra daha paramparça olmuştur. Ama böyle olmuyor. Şeyhin alnı bu tecelliyle Allah'ın aynası durumuna geliyor ve herkes şeyhin alnında Allah'ı görmeye başlıyor. Allah şeyhleri korur. Allah'ın gücü buna yetmez mi? Allah'ın gücünün yetmediği ne var ki? Ama biz Allah'ın gücünden değil, ayetin hükmünden bahsediyoruz. Allah'ın şeyhi koruyacağını nereden çıkarıyorsunuz? Ayrıca Allah'ın dağa tecelli etmesi özel bir olaydır. Bunun kıyaslanacağı bir şey yoktur. Çünkü olağan dışı bir olaya benzetme yapılarak bir hükme varılamaz. Şeyhin dağa, Musa'nın da müride benzetilmesine gelince, doğrusu bunu hangi mantıkla yaptığınızı anlamak mümkün değildir. Şeyhi Musa'ya benzetmek isteseniz bunun bir yolu olur. Çünkü insan olma bakımından ortak yönleri vardır. Dağ ile şeyhin neyi birbirine benziyor? Tecelli meselesini niye yanlış değerlendiriyorsun? Bu şeyh efendinin bütün davranışlarıyla müritlerine örnek hale gelmesinden başka bir şey değildir. Yani Allah'ın şeyhin bedenine girdiğini mi söylemek istiyorsunuz? Hayır asla öyle demiyorum. Şeyhi müritlerine örnek olmasından bahsediyorum. Örnek olması için Allah'ın şeyhin alnında gözükmesi mi gerekiyor? Şeyhin iki gözünün arası feyiz kaynağıdır. Rabıta yaparken iki gözün arasında olan hayal hazinesiyle mürşidin ruhaniyetinin yüzüne hatta iki gözünün arasına bakılır. Tamam, işin sırrı şimdi çözüldü. Şeyhin alnında Allah Teala'nın tecelli etmesine neden ihtiyaç duyduğunuzu şimdi anladım. Bir yanlış sizi bir başka yanlışa zorluyor. Rabuta diye bir şey uydurdunuz ya, onun kabul edilebilmesi için bu defada Allah'ın şeyhin alnında tecelli ettiğini uydurmanız gerekti. Çünkü mürit, rabuta yaparken şeyhinin ruhaniyetini hayal ediyor, onun iki gözünün arasına yani alnının ortasına baktığını düşünüyor. Size göre orası feyiz kaynağıdır. Sonra şeyhine karşı kendini son derece alçaltarak ona yalvarıyor, onu Allah ile kendi arasında vesile kılıyor. İşte burada şeyhin alnının bir ayna sayılmasına ve orada Allah'ın gözükmesine ihtiyaç duyuyorsunuz. Yoksa müritleri nasıl inandırırsınız? Bazı tasavvuf kitaplarında daha ileri gidilerek Allah'ın isimlerinin ve sıfatlarının şeyhde gözüktüğü ifade edilmektedir. Bu nasıl kabul edilebilir? Bu durum sizde de var. de aynı iddiaları tekrarlayıp duruyorsunuz. Ama bu çirkinliği daha fazla uzatmak istemiyorum.